Bugünkü programımızın destekçisi Ahmet Kaya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Elvan merhabalar. Merhabalar. Ee, bugünkü programın içeriği konusunda dinleyicilerimize kısa bir bilgi verelim. Ee, bugün Kızılay Genel Müdürü Sayın Ömer Taşlı ile bir telefon görüşmesi yapacağız. Ee, niçin yapıyoruz bu telefon gelişmesi? Evet e, yaklaşık bir 15 dakika sonra kendisiyle bir bağlantı kuracağız e, amacımız e, bildiğiniz gibi son Van depremiyle esasında kızlay çok e, önemli bir deneyim yaşadı bu deneyimin sonuçlarıyla ileriye doğru bir bakış e, e, yapmak istiyoruz e, Bu anlamda e, Vanda yaşananlar e, Van'daki deneyimler ve işte beklenen İstanbul depremi ve kızlayın bu konudaki e, değerlendirmelerini Genel mühürünün ağzından dinlemek istiyoruz. Evet. E, Kızılay aynı zamanda yurt dışında da bazı operasyonlarda e, görev alıyor. En son e, hem e, sel baskını olan bölgelerde e, görev aldı. Hem de e, Somali'de görev aldı. E, bunun dışında sadece afetlerle ilgili değil. Biliyorsun şu anda Hatay'da Suriye'den e, gelenlerin barındığı Geçici kampların yönetimi de bildiğimiz kadarıyla Kızılay'da. Kızılay aslında geçmişte aynı zamanda sağlık hizmetleri de verirken artık bu hizmetler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Ve Van depremi sonrasında çok aktif olarak görmüş olduğumuz UMKE grubunun, sağlık grubunun, etkin bir şekilde sağlık faaliyetlerinde yer aldığını görüyoruz. Benim anladığım kadarıyla Kızıl Eğim faaliyetleri artık e, lojistik e, destek anlamında. Hem evet. e, çadır kentlerin artık ona gelecekte ne olacak onu tam bilmiyoruz. Bugün Ömer Bey'e onu da danışmak istiyoruz aslında. E, hem barınma imkanlarının sağlanması hem de yiyecek imkanlarının sağlanması konusunda önemli bir lojistik görevi işleniyor. Bu afetlerle ilgili kısmı esasında Kızılay genelde e, sağlıkla ilgili e, faaliyetlerde çok bir sınırlamaya gitti. Birkaç tanesi haricinde bildiğim kadarıyla bütün Kızılay'ın bu sağlık merkezleri de yavaş yavaş kapanıyor, devrediliyor daha doğrusu. E, bu anlamda daha çok afetler konusunda faaliyet gösteren ve lojistik anlamda Afet sonrasında insaniye yardımların ulaştırılması, dağıtılması ve geçici barınma konularında daha ağırlıklı olarak çalışan bir yapıya dönüşüyor Kızılay. Bu da yeni bir tanımlama olacak. Evet. Hatta ilaç filan onlardan da çekilmişler bu konuda. Kan bağışı devam ediyor kan mu? Bağış, kan bağışı, kan bildiğim kadarıyla devam ediyor. Evet, bir şeyleri yalnız kapatmaya başladılar. Hatta bir iki sayesinde hepsi kapandı diyebiliyorum. Bu Kızılay'ın sağlık merkezleri. Evet, poliklinikleri poli, poli vardı, klinikleri. bazılarının da çok etkin çalıştığını e, biliyoruz. Vallahi şahsen ben kullanırdım. Evet, e, ama onlar da e, herhalde Sağlık Bakanlığı'na evet devrediliyor. devrediliyor evet. Hı hı. evet. E, bugünkü programda kalan bölümünde e, Ömer Bey ile yapacağımız e, konuşmanın arkasından, sohbetin arkasından kalan bölümde üzerinde durmayı düşündüğümüz birkaç nokta var. Ona da tabii ki yerimiz kalırsa. Bu Van için planlanan konteynerların durumu konusunda bir kısa bilgiyi dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Biliyorsun toplam 20 bin konteyner planlandı. Bunların geçen hafta itibariyle 18 bini bölgeye ulaştı ve şu anda bölgede bunların ee, ne kadarının kurulu olduğuna dair bir bilgi elimizde yok. Fakat geçen 10 e, gün önce Nuray Aydınoğlu hocamız Van'daydı. E, programda ifade edecek zaman bulamadığımız için bugünkü programa bıraktık. Çok sayıda konteynerın tırların üzerinde olduğunu Gözlemlemiş ve e, gerekli ekipman olmadığı için daha doğrusu yeterli ekipman olmadığı için bunların indirilemediğini evet. ve e, montaj faaliyetlerinin başlatılamadığını belirtmişti. Yani sadece oraya konteynerların imal evet. edilip gönderilmesi yeterli olmuyor. Aynı zamanda onları hem araçların üstünden indirecek hem de kurulumunu sağlayacak insan gücüne ve ekipmana ihtiyaç Bunu var. Bunu geçen programda da bahsetmiştik. Esasın bir ufak düzeltme galiba 20 bin değil toplam 28 bin konteyner söz konusu. 28 bin evet. evet. Bununla ilgili geçen programda da söz etmiştik. Konteynerler öyle hani çadır gibi değil. Konteynerleri koyabilmek için belli bir altyapının oluşturması gerekiyor. Kış şartlarında bu altyapının yap oluşturması da bayağı bir zaman alıyor. Hatta hatta şöyle de bir şey var. Buraya getirilen su ve e, drenajla ilgili olarak su borularının mesela yüzeye çok yakın döşenmesi nedeniyle donmalar olduğu Ve benzeri e, sorunların da esasında konteynerdeki yaşamın e, hani, e, e, bir takım zorluklar getirdiği e, yolunda duyumlar da alıyoruz e, Şu anda e, önemli sorunlardan bir tanesi sadece ekipman olarak değil Fakat altyapı eksikliği ya da altyapının yetiştirilememesi nedeniyle konteynerlerin hala tırlar üzerinde beklediği konusunda haberler vardı. Evet, burada tabii çok önemli bir nokta var bizim aslında Van depreminin gerçekleştiği günden bugüne kadar bütün programlarımızda üzerinde durduğumuz ve son derece önemli gördüğümüz nokta kamu kamu yönetiminin. Ee, yanlışlarına eklenen bir başka yanlış bu çünkü e, tamamen bir planlama meselesi tamamen bir lojistik organizasyon meselesini e, vali televizyon mikrofonları ve kameraları karşısında e, bu işler zannettiğiniz kadar kolay değildir. Yerleri hazırlamak o kadar çabuk yapılacak işler değildir şeklinde açıklamalar yaptı ama kamu yöneticilerine Türkiye'de artık bu tür açıklamalar yapmak hiç de yakışmıyor ve bu işleri de bilen insanlara teslim etmek ve valilerin kaymakamların elinden kurtarmak herhalde farz oldu çünkü Doğru bir planlamayla hem tırları zamanında, araçları zamanında bölgeye sevk etmek mümkün. Hem de bunları boşaltmak ve altyapısı bitmiş olan alanlara kuruluşunu gerçekleştirmek mümkün. Bu da başlı başına sadece... Kamu yöneticilerinin yapacağı bir iş değil. Uzmanların çalışması gereken bir konu. Evet öyle. Ee, hani geçen depremde 99 depreminde arama kurtarma ve ilk müdahale konusunda çok deneyim sahibi olduk. Ve bayağı bir ilerleme kaydettik. Sanıyorum bu depremin de getirisi bu anlamda olacak. Ee, bu şeyler e, geçici barınma konusunda yaşanılan tecrübeler. Önümüzdeki afetlerde bizleri belki de daha iyi, daha... E, koordineli e, bir şekilde müdahale etmeyi e, sevk gösterecek, edecek. sevk edecek. evet, evet. Ee, Barınma konusu deyince tabii aklımızda olan ve bizim de kendi aramızda tartıştığımız önemli bir konu. Önümüzdeki dönemde bu çadır konusu, çadır kentler konusu ne olacak sorusu var. Çünkü e, çadır dünyada afetlerde e, çok da tercih edilmeyen ancak bazı depolama işleri için bazı e, özel faaliyetler için örneğin lojistik faaliyetler için e, kurulan ve kullanılan e, unsurlar fakat onun dışında barınak için e, genellikle <gülüyor> kamu binaları ...daha başından itibaren çok sağlam düzenleniyor, çok sağlam planlanıyor. Depreme ve çeşitli afetlere afet risklerine karşı donanımlı olarak düzenleniyor. Ve en ufak bir problem olduğunda işte son örneklerinden birisi biliyorsun New Orleans'dır. New Orleans'da da koskocaman bir spor salonunda insanlar taşındı ve orada... ...barındırıldılar. Ee, Van depremi o kadar soğuk e, bir iklimde e, olduğu için çadır konusunu da bir anda e, gündemden düşürdü gibi düşünüyorum ben şahsen. Ve Şimdi bu konuda denede... herhalde e, Ömer Bey'in e, görüşlerini almakta yarar. Evet, var. Ona Şimdi, da soracağımız bir, önemli bir, sorulardan birisi. Birebir bir, bir bu konuda deneyimleri çok fazla olan kişi. Ama yani çadırla çadır yaşamıyla ilgili büyük problemler olduğunu zaten... Her gün işte haberlerden izliyoruz. Oradaki deneyimler bize bu konuda zaten belli bir bilgi veriyor. Yangınlar, kış koşullarına uyum sağlayamama, böyle benzeri konular evet, her, gün, her gün gündemi, gündemde var. Ama dediğim gibi Ömer Bey'in bu konudaki görüşlerini almakta da yarar var. Çadır çünkü belli bir noktada çok daha pratik bir uygulama çok daha hemen acil e, cevap Devreyi verilen bir bilecek. uygulama ama yani İstanbul gibi filan yani beklenen İstanbul depremi gibi bir olayda çadır e, uygulamasının ne boyutları varacağı konusunu ayrıca bir soru işareti biliyorsunuz bu nüfusu 600 bin civarında Ercişi'de işte ilçeleriyle beraber şey, köyleriyle beraber köyleriyle 160, 160 bin civarında Dağıtılan çadır miktarının 78 binde en son benim e, duyduğum. E, İstanbul'un nüfusu 15 milyon ne olur bilmiyorum. Kaç adet Rakamları. çadır gerekecektir? Yani tabii evet. çadırla çözmeye kalkarsak aslında İstanbul için e, sorun kamu binalarından yararlanma noktasına geldiği zaman bile e, ciddi bir kapasite gerekiyor. E, evet. Mevcuttaki bütün kamu binalarının çok korunaklı olması çok depreme dayanıklı olması Hı. şartıyla öyle evet. bir ihtiyacı karşılayabilir efendim şimdi biz Ömer e, Bey'e Ömer e, Bey'e bağlanmayı bekliyoruz ama o arada bir küçük müzik parçası dinleyelim e, ve bir yandan da Kızılay Genel Müdürü e, Sayın Ömer Taşlıya bağlanmayı bekleyelim dinliyoruz. voices calling me They get lost and out of time I should have seen it glow But everybody knows that a broken heart is blind That a broken heart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 Yeah. Radyo 94.9'da Altın Saatler programındasınız. Programın ikinci bölümündeyiz. Ee, Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı'ya bağlanmaya çalışıyoruz. Fakat Ömer Bey şu anda yabancı bir heyetle görüşme halinde. Onun için e, bağlantımız biraz daha e, geç saatte gerçekleşecek. Evet. Biz bu arada hemen Kızılay Van Çalıştayı'ndan bahsedelim. Van Depremi Çalıştayı. Pardon Van Depremi, Depremi Çalıştayı. Evet 6 Ocak'ta 100. Yıl Üniversitesi'nde Van'da bazı Üniversitesi, 100. Yıl Üniversitesi, Ortodur Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işbirliğiyle bir çalıştay düzenlendi. Van Depremi Çalıştayı. Bunun sonuç bildirgesi yayınlandı. Birkaç tane güzel e, şey ilginç tespit var bu konuda. O biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bu bölgede meydana gelen depremlerin e, bilimsel açıdan şaşırtıcı olmadığı tespiti var. E, van depreminin e, bu anlamda e, beklenen ve yani bir e, şaşırtıcı olmayan bir deprem olduğu belirtiliyor. Toplam konut stokunun yaklaşık %25'inde yıkım ve ağır hasar meydana getirildiğini e, belirtiyorlar bu depremin. Bunun maliyetinde yaklaşık 2,5-2 e, milyar 500 milyon Türk lirası olduğu e, sonuç raporunda ayrıca tespit edilmiş vaziyette. E, geçmiş depremlere kıyasla e, bu değerlendirmede e, deniyor ki geçmiş depremlere kıyasla acil müdahale, arama kurtarma ve yardım konularında kat edilmiş mesafe sevindirici. Can kaybının geçmiş depremlere göre azalmış olmasında da bu acil yardım ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor. İnşaat mühendisliği açısından da bir takım değerlendirmeler yapılmış ve esasında bu değerlendirmeler e, aşağı yukarı bundan önceki e, tecrübelerle çok e, birebir ölçüşüyor. E, şöyle ki yapıları, yapılarda birçok hatanın bir arada bulunması yıkım nedenlerinden e, nedenlerini oluşturuyor deprem şartnamesine uyumsuzluk, inşaat kusuru, kalitesizliği ve yapı denetim mekanizmasının eksikliği veya işleyişindeki aksaklıklar yapısal hasarın ana sebepleri olarak tespit ediliyor. Orta yükseklikte 5 ve 7 katlı perdesiz betonarme çerçeve sistemleri deprem performansı açısından ülkemizin en zayıf yapı tipi olduğu Van depremiyle tekrar doğrulanmıştır diyor. Bu şu açıdan önemli. Etrafınızda İstanbul'da özellikle İstanbul'un daha eski semtlere diye adlandırabileceğimiz Bakırköy, Şişli, Fatih, e, işte Kadıköy falan gibi ilçelerine baktığınızda genel yapı, ortalama yapı tipinin bu 5 ve 7 katlı binalar olduğunu, betonarme çerçeve sistemleri, perdesiz sistemler olduğunu göreceksiniz. Bu da tabii ki biraz iç karartıcı bir tespit. Evet, belki de Türkiye'deki e, 1980 80, 70, öncesi, 80, hı hı. E, yapılmış olan binaların büyük bir kısmının evet. aynı durumunda. Çoğunlukla e, yapsatçı müteahhitler tarafından evet. yapılmış olan e, ve işte 5 ve 7 katlar üzerine inşa edilmiş olan e, binalar. E, bunun ötesinde e, sonuç raporunda bir takım e, bir, bir başka tespitte güçlendirmiş okulların ki biraz önce siz de bahsettiniz güçlendirmiş okulların gerekli deprem performansını sağladıkları gözlenmiştir. Bu da işte kamu binalarının güçlendirilmesinin ...ve e, deprem gibi bir afet sonrasında başka fonksiyonlar içerisinde kullanılmasının da önemli bir e, e, nokta bu. Önerilere gelince, evet yetkin mühendislik e, gene gündeme geliyor. Yapı projelerinin, bina yapım ve kalite kontrol süreçlerinin yetkin mühendisler tarafından yapılması... ...yapılara güven artıracak ve yapılar güncel yönetmeklere uygun bir deprem performansı sergileyebileceklerdir tespiti yapılmış binayı yapanla kontrol edenlerin bağı ortadan kaldırılmalı diye öneriliyor. Bu hizmetlerin üçüncü şahıslar tarafından üstlenmesi gerekiyor. Hasar tespiti yapılan binalarla ilgili bir takım yorumlar da var. Hasar tespiti yapılan binalara hasar durumlarıyla alakalı hiçbir bilgi binaya asılmamış ve bu süreçte kullanıma sakınca olmayan bir yapılar bile kullanılamamıştır diyor. Bu da işte çadır ve hatta geçici barınma ihtiyacının ...esasında beklenenden daha fazla olmasının temel nedenlerinden bir tanesi. Bir de bitersi. çok büyük bir nüfusun Van dışına gönderilmesi e, de... Tabii, bir başka sonucu da bir o başka oldu. Bir başka sonucu da bu oldu. Hasar tespitiyle deprem sonrası acil olarak yapılması gerekli. Bir daha kullanılabilirliği tespitinin birbirinden ayrılması gerektiği de söyleniyor. Bu da bizim bayram oteli örneği. Ee, hakikaten hasar tespiti ve kullanılabilirlik şeyi farklı. Ee, bir diğer öneride tabii ki zorunlu deprem sigortası kullanımının yaygınlaştırılması yolunda... E, bu anlamda özellikle Van'da daha doğrusu Doğu illerde penetrasyon oranı çok düşük olduğu zaten bilinen bir olaydı. E, bu anlamda zorunlu deprem seküortası kullanımının penetrasyon oranının arttırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Evet deprem çalıştayının sonuç bilgisi e, bu noktalar üzerinde duruyor. Evet e, biliyorsun Nuray Aydınoğlu hocamız da bu ekiple birlikte Van'daydı. Hem bu çalıştaya katıldı aynı zamanda Van'da köylerine kadar gidemedi ama Van'da alanda da sokaklarda da binaları inceledi. Bazı binaların içine de ekiple birlikte girdiler. Oradan çıkan çok önemli bir sonucu geçen haftaki programımızda aktarmıştı. Ben buna bu sabah Van günlüğü programımıza da bağlandığım zaman tekrarladım ama burada da tekrarlamanın yararlı olduğunu Düşünüyorum. Biz bugüne kadar hep taşıyıcı sistemlerde bir problemin olup olmadığı ile ilgilenirdik. Yani e, binalardaki kirişlerin ondan sonra kolonların sağlam olup olmadığını e, düşünür ve bunu araştırırdık. Fakat Van'da e, ekip çok önemli bir noktayı tespit ediyor. Ve dolgu duvarların yani hı hı. o tuğlalarla örülmüş olan duvarların büyük bir kısmının ee, hareketlilik say sırasında, şeyin, depremin yarattığı deplasman sırasında e parçalandığını, birçok yerde patladığını ve evlerin bu nedenle oturulamaz durumda olduğunu ama taşıyıcı sistemlerde çok da büyük problemin görülmediğini, tabii ki bu bayram oteli vesaire onları ayır, ayırmak lazım çünkü onlar aynı kategoride olan yapılar değil. Orada ciddi bir Taşıyıcı sistem problemi var yıkılan yapılarda. Diğer yapılarda ise e, duvarların ortadan kalkması sonucunda barınma imkanlarının ortadan kalktığını tespit etmişler. Ve kendi önlerine de e, önemli ve ciddi bir konu olarak bu e, dolgu duvarların bundan sonra nasıl dizayn edilmesi, nasıl projelendirilmesi gerektiği konusunda e, akademik çalışmaların hızlandırılması sonucuna varmışlar. O da önemli noktalardan birisi. Esasında o geçen bizim programımızda bahsettiğimiz başka bir konu vardı. Ee, bu hasar tespitleriyle ilgili olarak biliyorsunuz bu e, taşıyıcı olmayan e, yap, e, duvarların yık, e, zarar görmesi, yani ağır hasar, orta hasar e, değerlendirmesinde çok önemli bir unsur. Hem görsel olarak bu tabi çok ciddi bir e, yanılgıya da neden evet. olabiliyor diyeyim Evet doğrudur ve şimdi ve bilemiyorum bu tespitten sonra belki de bu hasar değerlendirme konusunda da biraz farklı bir yaklaşım olabilir mi e, Çünkü davaların açılan e, bu konuda itirazların diyeyim e, en önemli kaynaklarından bir tanesi budurten binanın işte taşıyıcı olmayan elemanlarında çok ciddi hasarlar vardır fakat e, orta hasar diye bir rapor gelir Evet e, o da e, bayağı bir bir problem oluyor. Evet. Hatta bu tür yapıların bir kısmının ağır hasar kapsamına e, sokulduğunu da e, öğreniyoruz. Ona da istersen e, bir müzik dinledikten sonra geçelim. Bu arada tabii ki Kızılay'a bağlanma e, olanağını da yeniden araştıracağız. Tabii. Evet. Bir müzik parçası dinliyoruz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız ve e, Kızılay Genel Müdürü Sayın Ömer Taşlıya bağlanmak üzereyiz herhalde. E, evet, biz programımıza devam edelim Elban e, çünkü haber aldığımıza göre görüşme bitmiş ve hı hı. şimdi şey bağlantıyı yapabilecek durumdayız herhalde. E, bizim e, nasıl bağlandık mı? Peki. Bekliyoruz. Evet. Evet. Alo. Alo. Ömer Bey merhabalar. Elvan Tekin nasılsınız? Merhaba Elvan Bey. Iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ömer Bey biz Açık Radyo stüdyolarında Gürhan ile birlikte e, Altın Saatler programındayız. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. E, oldukça yoğun bir gününüzde sizi galiba programa almaya kalktık. Böyle bir e, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Vakit ayırdığınız için. Rica ederiz. Rica ederiz. Ömer Bey şimdi biraz önce program açılışında da söz ettik. Biz Kızılay Türk Kızılay'ı bu Ekim ve Kasım aylarında arda -ar arda gelen iki sarsıntı ve artçılarıyla birlikte çok ciddi bir Deneyimden geçti. O deneyimin ertesinde, o deneyimden sonra ileriye doğru bir bakış için sizle bir görüşme yapmak istedik. Evet. Bu konuda hani şeye girmeden önce hani ileriye dönük bakış kısmına girmeden önce şu anda Vandaki son durum nedir? Türk Kızılayı olarak ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Onu kısaca dinleyicilerimizle paylaşmam imkanı var mı? Tabii ki. Şimdi şöyle özetleyebilirim. Tabii Türk Kızılayı alanda. Topyekun bir afet yönetimi yapmıyor Valiliğimizin koordinasyonunda Erciş'te de Kaymakamımızın koordinasyonunda Sonuçta Van Valiliği koordinasyonunda Topyekun bir afet yönetimi yapılıyor Bunun da bir parçasıyız biz Çözüm ortağıyız diyebiliriz Bu çerçevede bizim yaptıklarımız Şöyle Şu an Erciş'te özellikle büyük bölümle Evlere girilmeye başlandı Van'da daha zor Görünüyor eve girmek e, acil barınma çadırlarla yapılan acil barınma e, yavaş yavaş e, geçici barınmaya dönüşmeye başladı hem Van'da hem Erciş'te e, bizim Mevlana evi e, Seylantepe'de kurduğumuz yerde zaten yaklaşık 10 bin nüfusu biz e, geçici barınma diyebileceğimiz bir e, kaliteye ulaştırdık e, ve valiliğimizin e, oluşturduğu altyapılara da konteyner e, evler kurulmaya devam ediyor Van'daki bütün köylere konteyner ulaştı. Şu an konteynersiz hiçbir hafizde köyde yok. Çünkü köyler çok yıkılmıştı birinci depremde biliyorsunuz evet. Van'da. Hı hı. Şehirde de altyapıları kurulanlar geçiyor ee, ve devamında da e, süreç içinde bir 10-15 gün içinde de bütün konteynerların kurulmuş olması e, beklentisi var. E, program bu şekilde. Erciş'e geldiğimizde Erciş'te ikinci deprem orayı etkilemediğinden dediğim gibi insanlar evleri hasarsızsa ve bir katlıysa iki katlıysa büyük çoğunlukla evlerine en azından gündüzleri giriyorlar artık Evleri tamamen yıkılan ve oturulamayacak olan aile sayısı 4000 bin küsur olarak belirlenmişti Bizim kurduğumuz Umutkent'te şu an 2000 bin konteyner kuruldu ve yüzde seksene yakın doluluk sağlandı İnsanlar normal hayatlarına iki odalı tuvaletli banyolu hayatlarına döndüler orada ee, yine e, e, Alkanat'ta kurulan e, e, kaymakamlığımızca valimizce kurulan e, çadır kentte de şey konteyner kentte de tam doluluk sağlandı ve bir e, 500'e yakın 700'e yakın pardon konteynerde kuruluyor şu an altyapıları yapılıyor. Böylece e, Erciş'te evine girilemeyecek yıkılmış veya ağır hasarlı olan bütün aileler konteynerlara alınmış oluyor. E, bu konteynırlarda sıcak su var, e, tuvalet var, banyo var dediğim gibi, mutfak var. Kendi yemeklerini artık kendileri pişiriyorlar, aile düzenleri kuruluyor. Hala e, çadırken, çadırlar kurulu tabii ki kentte ama çadır kentlerde artık kalan e, yok, e, çadır kentleri topladık. Ya konteynırlara gittiler ya evlerinin yanına biz çadır veya Mevlana evi kurarak onları evlerinin yanlarına aldık. Sadece e, ayrıca e, Erciş'te bir konteynır kentimiz, kentimiz var. Bu konteyner kentte, konteyner e, demişim, Mevlana kentte 250 kadar aile kalıyor ayrıca bu konteyner kentin dışında. E, görüldüğü üzere barınmada, e, geçici barınmaya hızla geçildi. Yani dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla. Şöyle söylemek isterim, 23 Ekim'de e, deprem oldu. 23 Ekim'de alana çadır gönderirken biz 3 Kasım'da konteyner ihalesi yaptık. Yani o zaman düşündük bu günleri de bu nedenle bu kadar ileri görüldüğü için bu afet yönetimi tarafından ilerisi görüldüğü için konteynerlar o günlerde sipariş edildi, üretildi ve bugünlerde insanlar içine giriyor ve bugün bölgeden geldi Federas Uluslararası Kızılay Kızılayç Federasyonu'nun delegasyonu ve onlar da bu kadar kısa sürede bu kadar büyük nüfusu Geçici barınmaya tuvaletli banyolu, sıcak sulu bir barınmaya almış olmamızı tebrik ettiler. Gerçekten büyük bir Van'da büyük bir afet mücadelesi ve afet müdahalesi yapıldı. Bu günlerde sorunlar gitgide daha azalır hale geldi. Evet Ömer Bey ben hemen şunu sormak istiyorum şimdi afet yönetimi denince en tecrübeli en eski tecrübeli Kuruluşun başındasınız ve her bir afet tabii yeni bir tecrübe oluyor. Ve o anlamda da bir sonrakine hazırlık açısından da sizin üzerinde düşündüğünüz, tartıştığınız birçok konu vardır. Şimdi görebildiğimiz kadarıyla bugüne kadar ki afetlerde, Çadır kentler ve çadır son derece önemliydi. Fakat Van'da birdenbire çadır yeterli olmamaya başladı. Soğuk iç, iklim koşulları son derece ekledi. Zaten bir hazırlığınız vardı. Mevlana evlerini daha öncesinden de hazır ediyordunuz. Önümüzdeki dönemde acaba bu çadıra dayalı yapıdan daha farklı bir yapıya, daha farklı bir afet müdahalesine, Geçmeyi planlıyor musunuz? Bu konudaki tecrübe edindiğiniz tecrübeyi kısaca bize aktarmanız mümkün mü acaba? Hemen aktarayım. Aslında topluma çok bunu bu bir şans aslında bize verdiğiniz topluma bir yanlış algı üretmişiz biz. Hem toplumda hem de kamu yöneticileri nezdinde. Burada aslında biraz da özür dilemek gerekiyor. Türkiye'nin şartları bu çerçevede olduğu sürece, yani beşin üzerindeki depremler binalarımızı yıktığı sürece bizim acil barınmayı başka bir seçenekle çözmemiz mümkün değil. Evet. Çadır bu işin vazgeçilmezi. E hangi iklim şartında olursa olsun, e, biz acil barınmada insanların üstüne kar yağmasını, yağmur yağmasını önleyecek ve içine kuru bir şekilde sığınacak ve battaniyeye sarılacak ilk 24 saatte, ilk 48 saatte, ilk 72 saatte karşınızda 1 milyon nüfus açıktayken, e, bu 1 milyon nüfusu e, hızla kuruya alabilmeniz, bir sığınağa alabilmeniz e, için e, başka seçeneğiniz yok. Hani, ee, okullarımız çok sağlam olsa e, spor sa salonlarımız çok sağlam olsa yani daha ziyade kamunun yaptığı binalarımıza toplum güvense kendi evine güvense ve sallandı Japonlar gibi çıktı evi ayakta duruyor halde girebilirim diye o kültüre ulaştırabilsek dediğiniz gibi başka sorunlarla başka çözüm önerileri üretebiliriz ama e, 25 bin konteyner e, e, ya 20 bin konteyner ev üretildi ve e, Van'a gönderildi biliyorsunuz 20 bin konteyneri 10 bin tır götürdü Van'a. Evet. Yani ilk e, konteyner evleri Türkiye'ye hazır tutabilir elinin altında tık tık tık hazır çözüm tuvaletli banyolu ama bunu o acil dönemde karlı buzlu yollardan köylere çıkarabilmek ve kurabilmek ve onun altyapısını oluşturabilmek. Bir zaman gerekir. O zamana kadar insanlar da karın altında kalsın, yağmurun altında kalsın, donsun diyemezsiniz. Ama Türk Kızılay'ın aile tipi, oba, oba tipi, Türk tipi dediğimiz bu çadırı, çift kat, yüzde yüz pamuklu olan bu çadırı, inanın çok küçük bir ısı kaynağıyla kesinlikle insanları hayata tutundurur ve asla donmaz insanlar. Bu acil barınma için yine devam edeceğimiz bir çözüm. Evet. Geçici barınma zaten Türk Kızılay'ın sorumluluğunda değil, afadın sorumluluğunda. Ama bu Mevlana evlerini siz yaptınız değil mi efendim? Evet, biz yaptık ama çok da olumlu sonuç elde edemedik bu afette de. Öyle mi? Yurt dışı afetlerde kullandığımızda Pakistan'da da. Bu nedenle bu konseptin ne geçici Mevlana evlerin ne de acil. Evet, evet. Geçici kadar zor kuruluyor ama... Geceleyin eksi kırk derecede Mevlana evden çıkıp Beş yüz metre ötedeki tuvalete ve banyoya gitmek zorunda kalıyor Doğru. aileler evet, evet. Bu sefer çocuklar hasta oluyor Yani ve çok küçük Model olarak problemli Malzeme belki düşünebilir ama model olarak problemli Şimdi biz yeniden şöyle düşünüyoruz bunu kesinlikle Evet bir acil barınma olmalı Bir geçici barınma olmalı Bizim insanlarımız ne zaman ki evlerini çok sağlam yaparlarsa ve e, bu şekilde küçük de e, sarsıntılarla büyük e, afetler yaşamazsak o zaman e, okullara, e, kapalı spor salonlarına bir yerlere yerleştirebiliriz biz e, aileleri. E, ama henüz o aşamada değil Türkiye. Bu nedenle e, Allah korusun, düşün bir başka ilimizde e, gelecek günlerde afet oldu. Bu konteynerların da tamamını boş kabul edin Van bölgesinde. Bunları oraya nakledip kurmanız bile mümkün değil ama biz e, 20, ilk 24 saatte insanları çadır altına alarak bir kere hayatlarını kurtarıyoruz. Ve çadır her türlü araziye kurulabiliyor. Çok küçük bir ısı kaynağıyla da çift kat olduğu için ısıtabiliyor. Demiyoruz ki konforu var İnsanlar tabii ki üşüyor ama üşümektense ıslanıp üstüne kar yağmasından daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ve e, aileleri önce kurtarıyoruz sonra daha iyi bir hayata geçici barınmaya geçiriyoruz. Bu mantığı kaybetmememiz lazım. Ha çadırlarımızı daha da geliştirebilir miyiz? Tabii ki geliştirebiliriz. Bu tamamen kızıla yapılacak bağışlarla alakalı. Daha çok bağış yaparlarsa bu ba çadırlarımız bin dolar civarında, bir pardon bin, bin lira civarında, ha bin beş yüz liralık çadırlar üretebiliriz. Ama afet acil barınma çadırının olmazsa olmaz on tane kriteri var. Hafif olacak, e, vatandaş kendi kendine kurul kurabilecek şeyden e, helikopterden atabileceksiniz bir tır 200 tane alırsa çok iyi çünkü lojistiği var bir sürü böyle su geçirmeyecek ama hava alabilecek i̇şte içinde plastik... soba yanabilecek evet, plastik çadır niye yapmıyoruz diyorlar bize ne güzel hiç su geçirmez hatta hava da geçirmez ama plastik çadırlar gidin alanda bakın içerideki nem yağmur gibi içeriye yağıyor evet. ve bütün kullanım eşyalarını ıslatıyor evet. iki ee, i̇nsanları hasta yapıyor çünkü hava sirkülasyonu yok içinde. Üç tutuştuğu zaman da insanları öldürüyor. Ee, bakın hiçbir pamuklu çadır, sıfı kızılayın değil dışarıdan gelenler de pamuklu çadır yangınlarında insanlar hiç ölmedi. Ama petrol, petrol türevli PVC çadırlar yangınlarında çocuklarımızı kaybettik. Maalesef. Şimdi bize diyorlar ki mesela su geçirmesin ya ne kadar güzel plastik yapın. Bunu yaptığımızda yüzlerce başka sorun açıyoruz bu Türk Kızılayının afet acil barınma çadırı, 99'daki o acı deneyimler ve onlarca yıldır yaptığımız kullanımdan geri feedback, geri bildirimleri ve yaptığımız araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda en doğru olduğuna inanıyoruz. Yani biz çadırımızın arkasında duruyoruz ve gidin ailelerle konuşun. Aileler bizim çadırı çok seviyor, çok konforlu içi de ancak... Aile üşüyor. Nerede üşüyor? Çadırın içinde değil. Tuvalete giderken, çamaşırını yıkarken, bulaşığını yıkarken. Çünkü varsayılır ki çadırlarda en fazla iki ay falan durduracaksınız insanlar. iki ay içinde geçici çözüm üreteceksiniz. Bu dünyanın mükemmel dediği bir şey. Ve e, Türkiye, e, Van Valiliği, hükümetimiz, Türk Kızılayı, Afat, bu afette Van afetinde bu en mükemmeli başardı diye düşünüyorum. Evet efendim şimdi Kızılay daha önceden afetlendiğinde hemen hemen sağlığı da dahil olmak üzere birçok fonksiyonu üstleniyor idi. Evet. Ama son düzenlemelerle birlikte Kızılay esas itibariyle bir lojistik fonksiyon ifade eder duruma geldi. Kan bağışlarınız devam ediyor mu? Sağlıkla ilgili önümüzdeki dönemde herhangi bir fonksiyon üstlenecek mi Kızılay? Yoksa sizin de ifade ettiğiniz üzere çadır kentlerin oluşturulması ve çadır kentlerinde barınmayı sağlayacak tedbirlerin alınması o anlamda lojistik bir fonksiyonla mı yükümlü kalacak? Şöyle söyleyeyim, e, sağlıkla ilgili e, e, iki alandan çekildik. Birincisi, e, olağan dönem sağlık hizmetlerinden tıp merkezlerimizin, hastanelerimizin hemen hemen tamamını Sağlık Bakanlığı'na devrettik. Bu biraz e, toplumu burktu, ben hep öyle demet verdim o zaman. Ne mutlu ki Türk halkına, artık Türk halkı Kızılay'ın sağlık yardımına ihtiyacı yok, devlet tamamıyla bunu karşılıyor. Yani çünkü bize... Sağlık hizmeti alamadığı için acı çeken bir insan başvurmuyor. Biz de aynı diğer hastaneler gibi, özel hastaneler gibi ücretle yapmaya başlamıştık bu işi. Evet. Yani bu Türkiye'de büyük bir sağlık devrimi yaşandı ve insanlar sağlık hizmetine her yerde kolaylıkla erişiyor. İkincisi, afetlerde çekildik. E, e, afetlerde de e, afet e, e, mevzuatı, bu rolü Sağlık Bakanlığı'na vermeden önce bizlerle görüştüler, bizde doğru adresin olduğunu, sağlık ve insan kaynağının çok önemli olduğunu Doktor Hemşire, bunun da en çok Sağlık Bakanlığı'nın tamamının elinde bulunduğunu ve bir şeyle, tarihi bir görevimizi ta 1868'lerden bu yana Balkan Harbi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığımız o çileli cephe boylarında yaptığımız hizmetlerimizi Sağlık Bakanlığı'na devreddik. UMKE'yi kurdular bildiğiniz gibi. Çok da başarılılar. Evet, Şimdi... Banda onun etkilerini gördük. Evet. Bütün birikimlerimizi onlara aktardık. Bilgi birikimlerimizi acil dönemde yapılan faaliyetlerle. Ve çok güzel de yürütüyorlar. Ve doğru yerini buldu. Zaten Kızılay yardımcı bir kuruluş. Esas rolü oynamaz hiçbir zaman. Esas rolün sahibi ben bunu yapacağım dediği zaman Kızılay zaten bunu vermek gerekir. yani Çünkü bizim Cenevre hukukundaki tanımımız bu zaten. Sonuçta sağlıkta kanı ee, bütün dünyada büyük çoğunlukla olduğu üzere gönüllü toplamak esas ve bir gönüllü kuruluşun toplaması lazım. Vakıf, dernek gibi bir şey. Dünyada da kızılaylar, kızılaşlar bu işe eğilimli. Türkiye'de de hükümetimiz bu mevzuatı buna göre düzenledi. Kanın %80'ine ulaştık. %20'sinden alıp %80'ine ulaştık son 5 yılda. Ve Türkiye'de güvenilir, güvenli kan programı diye bakanlığımızla beraber... Sağlık Bakanlığımızın da gerçekten üstün bir liderliğiyle, inanın bunu söylüyorum, mübalasız söylüyorum, söylüyorum inandık bu projeye hep beraber ve şu an Türkiye'nin kullanılan kanın yüzde seksenini Türk Kızılayı gönüllü olarak halktan topluyor, takas sistemi yakınına ver değil. Gönüllü olarak insanlar bu 1 milyon yüz bin civarında kanı, Yılda bize donörlerimiz, bağışçılarımız veriyor, kan bağışçılarımız. Biz bunu işliyoruz, ürünleri ayrıştırıyoruz, testlerini yapıyoruz. İyi olanları, kullanılabilir olanları hastanelere sevk ediyoruz. Böylece hastanelerin de %85'ine yakınını e, Türk Kızılayı direkt veriyor doğrudan. Hiç onlar kan almıyor artık. Bir %15 üniversite hastaneleri, birkaç hastane hala bu fonksiyonu e, sürdürüyor. 1.800.000'e ulaşınca onlar da vazgeçecekler ve tamamı tek bir standartta üretiliyor ve kan e, vatandaşın damarından alındığı andan itibaren diğer e, ihtiyaç sahibinin damağına girene kadar ki bütün bölüm elektronik ortamda izlenir halde bir software ile yönetiliyor. Ve Türkiye gerçekten dünya standartına uygun bir kana e, son 5 yıllık çalışma sonucunda ulaştı. Buradaki e, şeyimiz rolümüz büyük e, yani büyük bir ağırlıkla devam ediyor edecek Kızılay'ın bu rolü. Sağlıkta biz en önemli rolümüz artık kan olarak kaldı. Afetlere gelince tabii ki biz e, lojistik olarak hem depolama, satın alma, depolama ve e, afet alanına sevk etme aşamalarında rollerimiz var. Biz e, inşallah Türkiye'ye hatta dünyaya <gülüyor> bir ekip kuruyoruz. Afet yönetim yazılımı hem merkezde hem alanda. Biz e, kendi e, bütün fonksiyonlarımızı şu an Elektronik ortamda yürütüyoruz yazılımlarımızda birbirine entegre ERP diye İngilizce başarısıyla tanımlanan entegre bir sistem. Biz bunun üstüne bir afet yönetim yazılımı yazmaya başlayacağız. Ulusal afet yönetimi ve alandaki dağıtımlar da dahil tamamı vatandaşlık numarası. Çünkü e-devlet var ve bu büyük bir imkan Türkiye'de bu işler için. Hiçbir ülkeye nasip olmayan, çok az ülkeye nasip olan bir şey bu. Ve hazır böyle bir altyapı varken üstüne bir afet yönetim yazılımı yazarak Van'da kısmen dağıtımda yaşanan sıkıntılarda inşallah bu yazılımla gelecek afetlerde yaşamamaya başlayacak bu ülke. Bu yazılım hem afet kullanacak hem valiliğimiz kullanacak valilerimiz, kaymakamlarımız onların görevlileri. Hem Türk Kızılay'ı ve diğer sivil toplum kuruluşları. Her kim afetin çözü, afette çözüm ortaklığı yapıyorsa... Onlar bu yazılım üzerinden hem olağan dönemde stoklarını gö görebilecek herkes hem de e, afetteki e, harekat tarzlarını görecek, sevkiyatları görecek, hem de alanda her bir vatandaş anında küçücük el makinalarıyla vatandaşlık numarasıyla dağıtım yapılabilecek. Bu yazılımı da tamamladığımızda e, bu istenirse dünya içinde kullanılabilecek bir yazılım olacak. Birkaç dilde de yapılacak bu Böylece hem dünyaya bir hediyesi olacak Türk Kızılay'ın inşallah hem de ülkemize hediyesi olacak. Böylece biz dağıtımda sadece lojistik anlamında değil yaraların sarılmasında yine çadır kentlerin kurulumu, yardım malzemelerinin dağıtımı ve o insanlara psikososyal destek diye bir faaliyetimizi son 4 yıldır sürdürüyoruz ki bu çok önemli. Afetlerde en önemli hatta çorbadan çadırdan da önemli bu bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ömer Bey, son iki dakika içinde bir sorumuz olacak. Efendim, afet yönetimi mevcut kamu yönetiminden son derece farklı. Acaba Van tecrübesiyle birlikte Türkiye'de afet yönetiminin merkezileştirilmesine ilişkin bir takım önlemler de alındı. Bu mekanizma çalışmaya başladı mı? Sizin tespitiniz nedir efendim? Buna bağlı olarak bir de sizin bir tespitiniz vardı. Bu kamu yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının artık bir ortak afet yönetimi yaklaşımı içerisinde hareket etmesi ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda katkılarının daha fazla olması diye. Bunu da bir değerlendirir misiniz? Yani ne yapılabilir? nasıl? Zamanımız bu, çok kısa ama evet. bunu hızla hemen, toparlamanızı hemen rica edeceğiz. yeni afet, afet af, yeni başkanımız atandı. E, onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Aslında e, Türkiye 99 depreminden edindiği izlenimlerle oluşturduğu afet yönetim yapısının genel çerçevesi çok doğru ve bu ülkeye uyuyor. İçinde yapılması gereken düzenlemeler var. Az önce bahsettiğim softwarelere, yazılımlara ihtiyaç var. Ve bununla ilgili toplumun bilinçlendirilmesine ihtiyaç var. Ama en önemlisi, son hakkımı böyle kullanmak istiyorum, e, halkımızı bilinçlendirmeliyiz, kendilerine mezar olacak, kendilerine acı çektirecek binaları üretmemeliler ve böyle binaları satın almamalılar. Aslında afetin sorunu deprem değil, depremin kendisi değil, depremin sonucunda yıkılan binalar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ve Türkiye afet sorunu yeni başlatılan inşallah başarıya ulaşır. Bu kentsel dönüşümlerle yıkılacak binalardan kurtulursak afet yönetimine de zaten bu kadar çok büyük iş düşmeyecek. Ama bizim sorunumuz binalar. Evet e, süremiz sanıyorum doldu. doldu. E, Ömer Bey katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki daha biraz daha zamanımız olsa ve konuşmaya devam etsek. Çünkü hazırladığımız birkaç tane soru da vardı ama e, bugünlük bu kadar olacak. Teşekkür ederim. E, katıldığınız için tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. E, sağ olun. İyi günler efendim. Çok ben teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ sağ olun. Ol. İyi günler. Hoşçakalın. Evet efendim açık radyo 94.9'da bu hafta programımızın 3. bölümünde Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı Bey'e ulaştık ve kendisinden bazı bilgileri aldık. Sanıyoruz önümüzdeki programlardan birinde tekrar Ömer Taşlı Bey'le görüşeceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle her ikimiz de size iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.